Radyo Tiyatrosu Öyle bir ev Yazanlar Adem Kaşkaya Neşe Kars Yöneten Can Gürsap, Efektör Erhan Mesutoğlu Oynayan sanatçılar Semra Seray Gözler Sadık Can Gürsap, Recep Haluk Kurtoğlu Kapıcı Celal Perk Ekrem Abdülkadir Günyaz, Osman, Zihni Göktay, Selçuk, Uğurtan Atakan, Anne, Güler Ökten. 22 yaşındaki gazeteci bayan... ...kiralık küçük bir ev arıyor... ...Semra Kaya... ...telefon... <gülüyor> ...fena bir ilan değil doğrusu... ...kısa ve öz... ...ama bunu ne zaman gazeteye verdin hiç haberim olmadı... ...biliyorsun ya canım... ...dolaşmadığım gitmediğim emlakçı kalmadı... ...ne kadar sokak sokak gezdiğimi... ...bir Allah bir de ben bilirim... ...baktım bizim gazete... ...öğrenci ilanlarını bedava basmaya başladı... Belki bir ilgilenen çıkar da uygun bir ev bulurum diye düşündüm. Yani daha fazla kişi ev aradığını bilirse istediğin gibi bir ev bulacağını düşündün öyle mi? Sen alay et bakalım sabahtan beri arayan arayana. Aa, ne oldu şimdi? Bizim apartmanda çok güzel bir daire boşalmıştı. Üstelik çok da ucuza kiraya verildi. Ah, keşke ev aradığını daha önce söyleseydin. Aman Sadık bir aydır herkese söyledim. Sözde en yakın arkadaşım sensin. Kaç kez sana ev aradığımı söylemedim mi? Şimdi kalkmış keşke daha önce söyleseydin diyorsun. Aşk olsun Saat. E ne bileyim öğrenci yurdunda kalıyorsun diye aldırış etmemiştim. Yani yurttan sıkıldığın için ev aradığını düşünmüştüm. Yurt yaşamım artık bitiyor. Peki ama neden? Okulu bitirdim de ondan. Artık üniversite öğrencisi olmadığım için yurtta bir ilişim kalmadı. Okul tamamen bitti mi yani? Tamamen. Zaten bu yüzden yurttan kaydımı silecekler. Okul bitti demek. Artık basın yayın yüksek okulunu bitirmiş bir gazeteciyim. Semra bunu kutlamalıyız. Önce bir ev bulayım da. Ah şu ev. Ne yapacağımı bilmiyorum. Patlayacağım sıkıntıdan. Bana biri yardım etmedi. Bak istersen gel benim evimde kal. Sen ev bulana kadar ben geçici olarak bir arkadaşımda kalırım. Sağ ol Saadip. Ben iyi bir gazeteci olmak istiyorum. Kafamda bir sürü sorun varken kendimi işime veremem. Onun için şu ev sorununu mutlaka çözmeliyim. Alo, buyurun. Semra Hanım'la görüşmek istiyorum. Semra Kaya. Evet, ben Semra Kaya. Buyurun. İyi akşamlar Semra Hanım. Ben Recep Özdemir. Gazetedeki ilanınız için arıyorum. Aa, evet, e, kiralık ev arıyordum. Bir evim var. Ben de güvenebileceğim birisine kiraya vermek istiyordum. İlanınız benim için kurtarıcı oldu. İlgilenir misiniz acaba? Ee, tabii tabii. Ee, şey, eviniz kaç oda? Yani hangi semtte? Ee, Kirası ne kadar? Bakırköy'de dört oda bir salon mobilyalı ve kullanıma açık elektrikli ev eşyaları da var. Aha, galiba ilanı yanlış anladınız. Özür dilerim, ben büyük bir ev istemiyorum. Üstelik ev eşyaları da var diyorsunuz. E, dürüst olmak gerekirse ben böyle bir evin kirasını veremem. Yok, hayır, hayır. Böyle bir şey düşünmeyin bile. Ben güvenebileceğim birisini arıyorum. Benim için önemli olan bu. Doğrusunu söylemek gerekirse söylediklerinizden hiçbir şey anlamadım. Haklısınız. Haklısınız. Yerden göğe kadar haklısınız. Bu konuyu yüz yüze görüşebilir miyiz acaba? Böylece daha sağlıklı olacak. Tabii tabii. Ee, ben akşam 8'e kadar gazetedeyim. Buraya gelebilir misiniz? Ah oh, ne yazık. Ne yazık. Görülmesi gereken çok önemli işlerim var. Akşam saat dokuzda bir yerde buluşsak? Akşam saat dokuzda? Peki. Sultan Ahmet Köftecisinde. ...bilirsiniz değil mi? <gülüyor> çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ee, yalnız karşına bir not bırakırsanız... ...sizi bulmam daha kolay olur. Siz hiç merak etmeyin. Akşam dokuzda görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hayrola? Akşam dokuzda sen böyle kimseyle buluşmazdın Evini vermek isteyen bir adamdı arayan. Ama biraz garip konuştu. Pek bir şey anlamadım. Niye anlamadın? Bak Sadık, dört odalı, kocaman, dayalı döşeli bir ev. Böyle bir eve mi kiracı arıyormuş? Tabii tabii kiracı arıyormuş. ...böyle bir eve kim bilir kaç para ister. Ne parası? Canım kira parası. Para işini hiç düşünmememi söyledi. Aradığı sadece güvenilir bir insanmış. Sence tuhaf değil mi? Bilmem. Belki yakından tanıyabilseydim. Hiç değilse telefonda biraz konuşsaydım. Ne bileyim yani. İstersen tanışabilirsin. Nasıl tanışabilirim? Akşamki buluşmaya benimle birlikte gelerek. Aa, gelmek isterdim ama çok işim var. Ne olursun gel. Gazetede insanlar üzerine yazılar yazıyorsun. Bana Recep Bey'in bir portresini çizersin. Recep Bey Akşam dokuzda buluşacağım adam. Ha. Recep Özdemir. Onun nasıl bir insan olduğunu bilmek isterdim. Evet ben bir insana baktım mı... ...karakterini şıp diye çözerim. İşte bunun için senin de gelmeni istiyorum. Ev sahibim olacak bu adamı tanımak isterim. Ama işim var. Uzun süredir görmediğim okul arkadaşlarımla buluşup bir yere gideceğim. Ne olur ne olur hadi telefon et arkadaşlarına. Önemli bir işinin çıktığını söyle. Ne olur hadi senden başka kimseye güvenemem. O adamın sana bir şey yapmasından mı korkuyorsun yoksa? E, hayır sadece çekiniyorum. Sen Recep Bey'den korkuyorsun. Ya, tanımadığım bir adam. Ama sen gazetecisin. Kim bilir kaç kez tanımadığın insanlarla konuşmuşsundur. Ama gazetecilik başka bu başka. Tamam tamam tamam peki. Ben de yalnız gitmeni istemiyorum. Peki geliyorum. sağ ol Sadık sen çok iyi bir arkadaşsın. Merhaba Recep Bey. Nasılsınız? Ben Semra Kaya. Arkadaşım Sadık Güzelci. Kendisi psikologdur. Aynı zamanda gazetemizde yazılar yazıyor. Yani Dert Köşesi. Ah evet evet Dert Köşesi. Aslında tam karşılığı bu değil ama işte öyle denenebilir. Çok memnun oldum Sadık Bey. Çok memnun oldum. İstanbul'a geldiğim zamanlarda devamlı gazetenizi alırım. Hele sizin köşeniz Sadık Bey. Tek kelimeyle mükemmel. Çok teşekkür ederim. Semra Hanım, sandığımdan da genç ve güzelmişsiniz. Bu kadar genç ve güzel bir gazeteciyi beklemiyordum doğrusu. Okulum yeni bitti ama uzun zamandır gazeteci olarak çalışıyorum. Ya, ya ya ya ya ya rahmetli babam da gazeteciydi. Hep küçük gazetelerde çalıştı. Bir gün kendi gazetesini çıkaracağına inanırdı. Çıkardı mı? Maalesef maalesef erken öldü. Çok severdi. Ee, babanızın ismini öğrenebilir miyim? Belki tanıyorumdur <gülüyor> Nereden tanıyacaksınız efendim? Anadolu'da çeşitli gazetelerde çalıştı ee, neyse, neyse bunlar önemli değil İsterseniz Semra Hanım'ın ev konusuna gelelim ee, Bugüne kadar öğrenci yurdunda kalıyordum Ama artık okulum bitti Yurtta kalamayacağım Bir hafta içinde acele ev bulmalıyım ee, telefonda da söylediğim gibi bir evim var Bakırköy'de. Bayağı büyük odaları var. Geniş bir salon, e, dayalı döşeli, kaloriferli bir ev. Bakırköy'ün merkezinde böyle bir evin kirası herhalde yüksektir. Aa, efendim, beni yanlış anladınız. Ben evimi kiraya vermek istemiyorum ki. Hiçbir şey anlamadım. Efendim, e, ben 10 yılı aşkın süredir Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşıyorum. Amerika'da çeşitli işlere girdim çıktım Sonunda tekstil işine karar verdim İthalat ihracatla uğraşıyorum En azından daha bir yıl New York'ta kalmalıyım İstanbul'da kimsem yok Bir süre önce Bakırköy'de size bahsettiğim evi satın aldım Ah evim evim onu sahipsiz bırakamam Ben Amerika'dayken evime birileri göz kulak olmalı Anladığım kadarıyla benden de eve bir yıl boyunca bakmamı istiyorsunuz. Yani İstanbul'da kime güvenebilirim? Ve burada iş yaptığınız arkadaşlarınız vardır herhalde? Bilmiyorum, bilmiyorum, bilmiyorum. Onlar sadece iş dünyasında karşıma çıkan insanlar. Siz gazetede ilanınızı görünce sizinle tanışmak istedim. Gerçekten bir eve ihtiyacınız olduğunu anladım. Size güvenmek istedim. Tanımadığınız bir insana nasıl güvenebilirsiniz? Sadık. Ama... Ama Semra Hanım olmasa mutlaka başka birini bu iş için bulacağım. Belki de bulduğum kişiye sırf bu işi yaptığı için para vermek zorunda bile kalabilirim. Yani öyle birine güvenmektense yeri yurdu belli olan bir gazeteciye güvenirim daha iyi. Bir evimin olmaması beni nasıl bunaltıyor anlatamam. Zaten gazetecilik yoruyor. Bir de bu ev işi. Yani sizi daha yakından tanımam için <gülüyor> biraz kendinizden söz eder misiniz Semra Hanım? <gülüyor> şey... <gülüyor> Manisa doğumluyum. İstanbul'a dört yıl önce okumak için geldim. Yani dört yıldır bu şehirdeyim. Okulum bu sene bitti. Kaldığım öğrenci yurdundan da bir hafta sonra da ayrılmam gerekiyor. Oo, affedersiniz, affedersiniz. Saat 10'a geliyorum. Merak ederler beni. Kusura bakmayın, kalkmam gerekli. Bu akşam davetli olduğum bir kokteyl vardı. İzninizle bu kokteyle gitmek istiyorum. Ee, yarın, ya, ya, yarın, yarın, yarın görüşelim Semra Hanım. Yarın mı? Evet. Öğle saatlerinde. Saat 1. Ee, tamam, saat 1'de buluşalım, ee, öyleymiş. Kesinlikle olmaz. Randevularım var, akşam saatlerinde... Ee, şey, akşam... Ee, akşam saat 9'da Manisa'ya gidiyorum. Yani birkaç gün günü Manisa'ya mı? Yani daha önceden planlamıştım bunu. Hafta sonu döneceğim ama. Yarın yarın yolculuk için de hazırlık yapmalıyım. <gülüyor> ne güzel, ne güzel. Anlamadım. Ee, yarın gece saat 1'de ben de Manisa'ya gidiyorum. Ama ben saat 9 otobüsüyle gidiyorum. <gülüyor> birlikte. E, birlikte gidebilir miyiz? Herhalde siz uçakla gitmeyi tercih edersiniz. Ee, otomobilim var. Uçakla da İzmir'e gidip oradan da gelebilirim. Ama sizin için ama, otobüsle geliyorsunuz. Şey, e, tabii tabi -tab -tab neden olmasın? Ee, hem yolculuk sırasında birbirimizi daha iyi tanıma şey, fırsatı benim bulabiliriz. Benim için otobüsle gelmeniz büyük incelik. Ee, sizi otobüsümle götürsem, yani biliyorum böyle bir iş hoşunuza gitmeyecek çünkü daha beni tanımıyorsunuz. Manisa'da buluşabiliriz. Bir yer kararlaştırabiliriz. Yok maalesef Semra Hanım maalesef. Orada fazla kalmayı düşünmüyorum. E, ...biliyorsunuz ben bir iş adamıyım... ...iş görüşmemi yapar sonra başka işlerle uğraşırım... ...otobüsle yolculuk sizi sarsmasın? Aa ya uçakla yaptığım yolculuklardan çok bıktım... ...biraz da otobüse bineyim... E, ...şey ama... ...siz saat 9 mu demiştiniz? Evet biletimi aldım... ...yaa... ...yaa ya, saat 9 değil de saat... ...11'de gidebilir miyiz acaba? E, çünkü... ...yarın çok önemli toplantıya girmem... <gülüyor> Çeşitli randevulara gitmem gerekli. Ee, yani saat 9'a kadar işlerimi bitirmem mümkün değil Semra Hanım. Benim için hiç önemli değil. İsterseniz saat 11 olsun. Saat 11 olur. Benim için en uygun saat. Ee, saat 11'de otobüse binmek benim de işime gelir aslında. O saate kadar daha rahat hazırlık yaparım. Çok güzel, çok güzel. Ee, yarın, yarın bana da Topkapı'dan bilet alabilir misiniz? Ama yarın Topkapı'ya geçebilir miyim bilmiyorum. ya e, o zaman biletinizi bana verin, birini gönderir, sizin biletinizi de değiştirir, saat 11 otobüsinde iki bilet aldır böylece siz de yorulmamış olursunuz. Çantam ama ha buldum işte. Buyur. Buyurun işte biletin. <gülüyor> teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Ben 11 otobüsünde biletinizi değiştirdim. Yarın nasıl buluşacağız? Ee, saat 11'de otobüs kalktığına göre o zaman saat 10.30'da Yazhane'de buluşalım. Yani otobüsün yazanesinde oldu mu? Oldu. <gülüyor> Şimdilik hoşça kalın. Yarın görüşmek üzere. İyi görüşmek üzere. İyi, İyi akşamlar. İyi akşamlar. Adama bak. Bileti aldı gidiyor. Bu adama nasıl güvenebildin? Hayret. Bilmiyorum. Nasıl oldu anlamadım ama... ...ama adamın gözleri ne kadar içten ve sıcakkanlıydı değil mi Sadık? Hmm sıcakkanlı gözler. Bu yardımsever bir kişiliğin anahtarı olabilir. Alnı geniş, bu da zeki bir insan oldu. Her görsever. alnı geniş zeki olsaydı bütün keller... Semra ben burada karakter analizi yapıyorum. İstersen susayım. Yo yo yo devam et hmm. şaka yapmıştım. Peki. Ne olur hadi hadi. Devam ediyorum. Hmm. Taçları dökülmüş... Demek ki bayağı sıkıntı çekmiş. Kırk yaşlarında var yok. Bu yaş civarında erkekler genellikle göbeklenir. Ama bu adam bayağı ince. Demek ki yediğine içtiğine dikkat ediyor. Kravatını bağlayış şeklinde gelirsin. Yeter artık. Yine saçmalamaya başladın. Ben bu adamın yarın gelip gelmeyeceğini merak ediyorum. Karakter uzmanı. <gülüyor> Belki gelir. Belki. Neden böyle söylüyorsun? Semra seni üzmek istemem ama o adam e, hiç de bir iş adamına benzemiyordu. Yani o adam bende ciddi bir iş adamı izlenimi bırakmadı. Yani nasıl anlatsam bilmem Ne ki. vardı ki adamda? Gayet güzel sinek kaydı tıraş olmuş. Çok yeni olmasa da üzerindeki takım elbise de iyiydi. Neresi ciddiyetsiz anlamadım. Ama üzerindeki elbise bir iş adamından çok avare, boş gezen nasıl desem... ...öylesine bir adamın elbisesi gibiydi. Normal, sıradan bir adamın. Kafanda yarattığın bir iş adamı var senin. Dış görünüme bakıp fikir yürütüyorsun. ...unutma ki hayat çeşitli sürprizlerle doludur. İnsan dış görünüme bakıp aldanmamalı. Önemli olan iç güzelliktir. Haklısın Semra. Psikoloji bölümüne girdiğimde de senin gibi düşünüyordum. Mezun olduğunda da. Hep dış görünüşün altında yatan gerçekler beni cezbetmiştir. İçimde atamadığım bir huzursuzluk var Sadık. Görüyorum ama rahat ol biraz. Korkmaya başladım. Yarın sen de gelir misin? Manisa'ya mı? Komikleşme. Sadece otobüs karına gelmeni istiyorum... Adam gelmezse o saatte yalnız kalmamış olurum. Hem Recep Özdemir'le biraz daha konuşur, daha iyi tanıyabilirsin. Yarın saat on buçukta. Peki, gelmeye çalışırım. Recep Özdemir gelmezse orada öylece kalmanı istemem doğrusu. Senin inadına inşallah gelir. Demek Amerikayı hiç sevmediniz. New York demiştiniz değil mi? Biliyor musunuz ben hiç yurt dışına çıkmadım. New York, New York, New York. Yönetilenleriyle kendine has güzelliği var. New York'ta olan bir şey. nerede oturuyorsunuz? Ee, Manhattan'da oturuyorum. Yani ya şunu söyleyeyim Semra Hanım, ee, insanın memleketi gibisi yok. Buradaki sıcak ortamı orada bulamadım. Burada insanlar daha sevecen, daha sıcakkanlı, duygusal. Ee, orada maddiyatçılık almış, yürümüş herkes çıkarını peşinde. Özür dilerim. Ya, ya. Belki sormam gereksiz ama hı -hı. Manisa'da ne iş yapacaktınız? Belki size yardımcı olabilir mi? Ee, daha önce de dediğim gibi Manisa'da fazla kalacak değilim. Hatta tam anlamıyla Manisa'ya bile uğrayamayacağım. Bir arkadaşımla buluşup İzmir'e geçeceğim. Yani Asıl iş İzmir'de. Asıl iş İzmir'de hı -hı. mi? hı hı. Ee, ...herhalde İzmir'den İstanbul'a geçeceksiniz, değil mi? Ee, hayır, İzmir'den New York'a gidiyorum. Ee, ev, yani İstanbul'daki evinizi ne zaman göreceğim? Ee, buyurun. Buyurun, bunlar evimin anahtarları. Bir ihtimal belki İstanbul'a şöyle bir uğrarım... ...ama belki de uğrayamam. Şimdiden anahtarları size teslim edeyim de. Evinizin anahtarları Hı? Ne kadar ilginç anahtarlar. Geçenlerde böyle bir anahtar görmüştüm. Ee, tamam, tamam... Ama o köşk, yani eski ahşap köşkler var ya... ...işte onlardan birinin anahtarıydı. Bu da böyle. Ama ben sizin apartman daireniz var sanıyordum. E, evet, evet bir apartman dairesi. Ben sadece kapının kilidini değiştirdim. <Gülüyor> eh, bu anahtarların bendeki anısı çok büyüktür Semra Hanım. Bu anahtarlara göre uygun kilitler yaptırdım. Dış kapıya iki üç kilit mi yaptırdınız? Yani böylesi daha güvenli oluyor. <Gülüyor> Doğru. İçeride o kadar da eşya var değil. Mi? E, sakın telaş etmeyin. Şunu özellikle söylemek isterim ki evdeki eşyalar benim olduğu kadar sizin de. Ama yalnız fazla hırpalamayın lütfen. Siz hiç merak etmeyin. Benim korkum apartman sakinlerinin bana ne diyeceği. <gülüyor> hiç merak etmeyin, hiç merak etmeyin. Bakın, e, şimdi otobüste giderken olmaz tabii ama herhalde otobüsümüz uygun bir yerde yemek molası verecektir. Konaklama yerinde ben size bir yazı vereceğim. E, ne tür bir yazı? Yani sizin benim kiracım olduğunuza dair ufak bir not. E, ufak bir not mu? E, kimi inandırabilirim? Ya, ki? Siz onu kapıcıya gösterin, size gerekli kolaylığı gösterecektir. Hiç merak etmeyin. Bir kira sözleşmesi yapsak? Doğru, doğru ama dediğim gibi siz hiç merak etmeyin. Acın kapıyı, girin içeri. Gerekirse bir kira sözleşmesi yapar, İstanbul'da sizin gazeteye yollarım. Fakat sırf sizin hatırınız için İstanbul'a dönüp... ...kapıcıyla, apartman yöneticisiyle de konuşabilirim. Bana güvendiğiniz için çok teşekkür ederim. Eee... Aa, eviniz Bakırköy'de nerede acaba? Yani adresi bilmiyorum. Çok aklusuz. Yani anahtar veriyorum. Evin adresini vermiyorum. Hay Allah, kağıt kaleminiz varsa adresi yazdırayım. Bakarsınız gene unutabilirim. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ya bu çantam da çok karıştı. Adresinizi alabilir miyim? Ee, adres e, <gülüyor> niye de aldınız? Bozok Sokak No 68. Bozok Sokak 68 kaç dediniz? 68 numara. 68 numara. İşte Bozok sokak. Sonunda bulduk. Aa, of amma bulunmaz sokakmış bu. Sen de yoruldun Sadık. Hem de nasıl. Dolmuşta <gülüyor> değil de taksiyle gelseydik bu kadar yorulmazdım. <gülüyor> e, ne yapayım param bitti. İnşallah ünlü bir gazeteci olunca özel işlerim için taksiye bineceğim. Babulun amma da ağırmış. Manisa'dan sen ne getirdin böyle? Çift numaralar sağ tarafta. Evet, 22. Aa, daha çok yolumuz var. Biz 68 numaraya gideceğiz. Evet, bobulu taşıyan benim nasıl olsa. İstersen sana yardım edeyim mi? 50, 52, 58. Ee, bu numaralar da bitmek bilmiyor. 62, 64, 66. Tamam. 66 numara burası. Bu e, sokaktaki... Biz 68 numara ya yarıyoruz. Evet. Evet bu sokaktaki en son kapı burası. Yol burada bitiyor. Hayır bitmiyor. Bitişik binayı unutuyorsun. Bitişik binanın bu yanında hiç kapısı yok ki. Herhalde bu bitişik numara öteki sokağa bağlı. Dur bir bakayım. Kapısı o tarafta değil mi? Evet haklısın Semra. Buraya gel. 66'dan sonra gelen binanın kapısı yan taraftaki caddeden verilmiş. Aa tabii ya. Bozok Sokak 68 numara burası olmalı. Ama bak ne yazıyor? Kahramanlar Caddesi. Bizim binanın numarası da 22. Bu bina herhalde eskiden Bozok sokağa bağlıydı da sonradan kapısı Kahramanlar Caddesi'nden açılmıştır. Semra 68 numara olarak girebileceğimiz tek bina burası. Recep Bey kapıcıyla konuşun demişti. İyi şu binanın kapıcısıyla konuşalım bakalım. 68 numaramı yoksa 22 numaramı? Bu binadır. Hadi hadi hadi hadi. Ah. Ya şimdi kapıcıyı bulamazsak? Bu kadar sabırsız olma. Buyurun. Kimi aramıştınız? Eee şey Bozok Sokak 68 numarayı arıyorduk... ...adres burası değil mi? Ee, eskiden bu bina Bozok Sokağına bağlıydı... ...yani o zaman binanın kapısı Bozok Sokağına açılıyordu... ...ama şimdi Kahramanlar Caddesi'ne bağlıyız... Ee, ben demedim mi burasıdır diye... ...şey biz üçüncü kata çıkacağız... ...daire no 9, evet 9... Neriman Hanım'a geldiniz herhalde ama... ...kendisi evde yok... Ee, yok canım, 9 numara, 9... ...Recep Bey'in dairesi... Hangi Recep? Ee, Recep Özdemir, Amerika'da yaşıyor... Kendisi dokuz numaralı daireyi bir süre önce satın almış. E, hayatımda Recep özlenir diye birini duymadım. Üstelik ne üçüncü katta ne de başka bir katta daire maire satılmadı. Siz yanlış gelmişsiniz. Ne yanlışı? İşte e, Bozok Sokak 68 numara. Burada öyle yazıyor. Emde daire dokuz. Vallahi buraları iyi bilmesem yani yanlış adrese gelmişsiniz diyeceğim. Bina yapıldığından beri burası 22 numaradır. Ve Kahramanlar Caddesi'ne bağlıdır. Bu bina ne zaman yapıldı? E neredeyse 20 yıl olacak. Yani 20 yıl önce mi bu bina Bozok Sokak'a bağlıydı? E tabii. O zaman burası 68 numaraymış. Biz mutlaka yanlış adrese geldik. Vallahi adresiniz burayı gösteriyor. 20 yıldan fazla oldu bu mahallede oturuyorum. 10 yıldan fazladır da bu binanın kapıcısıyım. Adresiniz doğru. Tabii doğruysa. Recep Özdemir mutlaka bu isimde birini tanıyan vardır. E siz yine de Bozok Sokak'ta bir araştırın bakalım. Belki de ben yanlış biliyorumdur. Ama yine de bulamazsanız size bir adres vereyim oraya gidin. Ekrem Bey'e. Ekrem Bey Amerika'dan gelmiş Türklerin çoğunu tanır. Çok iyi bir adamdır. Mutlaka size yardım eder. Nerede oturuyor Ekrem Bey? Size onun evini tarif edeyim. Şimdi buradan Bozok sokağa çıkar mı çıkmaz. Kime aramıştınız? İyi günler. Ee, ben Semra Kaya. Gazeteciyim. Arkadaşım Sadık Güzelce. Psikologtur. <gülüyor> bir gazeteci ve bir psikolog. <gülüyor> birini arıyorduk derdine. Karımı mı götürmeye geldiniz? Maalesef boşuna geldiniz. Kendisi alışverişe çıktı. Akşamdan önce de dönmez. Hay <gülüyor> hay. Ee, biz size birini soracaktık. Tuh! Ben de karımdan kurtuluyorum diye nasıl sevinmiştim. <gülüyor> lütfen içeri girin. Buyurun lütfen. Neredeyse bütün sokağa sorduk kimse tanımıyor. Sizin tanıyabileceğinizi söylediler. Eksik olmasınlar. Değil bu sokağa İstanbul'a yerleşmiş çoğu Amerikalıyı tanırım. Biri bozok sokakta tutup da daire satın alacak ve bundan benim haberim olmayacak. ha, Kesinlikle Kendin böyle bir şey Kendinize çok güveniyorsunuz. Evet her konuda değil ama. Bu konuda kendimi güvenirim. İstanbul'a yerleşmiş ailelerle yılın belli günlerinde bir araya gelir eğleniriz. Birbirimizle sıkı ilişkilerimiz vardır ki bu mahallede herkes benim bu huyumu çok iyi bilir. Biri taşınacaksa veya sizin gibi birini soracak olursa hemen beni bundan haberdar ederler. <gülüyor> ne yani ben aldatıldım mı şimdi? Herhalde şakacı biri size güzel bir oyun oynadı yoksa bunun başka bir izahı olamaz. Benimle birlikte Manisa'ya kadar geldi. E belki bu da şakanın bir parçasıydı. E, yolda birlikte yemek yedik. Yemek paralarını da o verdi. Her türlü harcamaya katlandı. Bütün bunlar şaka mıydı yani? Doğrusu adamın sizinle birlikte Manisa'ya gelmesi... ...yolda harcama yapması... ...tuhaf. Ama yaşam tuhaf ve şakacı değil midir? En umutsuz anımızda hep bizimle dalga geçer. Evet, kötü bir şaka. Bu şakanın sonunda da evsiz kaldım. Keşke yurttan ayrılmak için bu kadar acele etmeseydin ah, sen Evsiz kaldığıma değil. Böyle aptalca bir oyuna nasıl geldiğime şaşırıyorum. Eğer ev derdiniz varsa size yardım edebilirim. Nasıl? Gazeteci bir bayan arkadaşım var... Kirayı paylaşabileceği birini arıyordu. Benden rica etmişti. Eğer isterseniz sizi kendisiyle tanıştırırım. Bu da mı Amerikalı? Hayır Türk. Üstelik öğrenci. 19 yaşında. Benim yeğenim. Yeğeniniz mi? Ailesi Ankara'da. İstanbul'a ilk geldiğinde bizde kalıyordu. Ama sonra tutturdu tek başıma oturacağım diye. Şimdi de kirayı paylaşabileceği birini arıyor. Yani asıl derdi yalnızlık bence. Siz isterseniz kendisiyle bir konuşun. Ben yardımcı olur. E benim için çok iyi olur. O zaman bir telefon edelim. Şu saatte evde olması lazım. Yarın sınavı varmış. Ders çalışıyordur. Olay gelsin Semra. Yine önemli bir haber mi yakaladın yoksa? Önemli değil canım. Basit bir haber. Ee, nasıl? Yeni evine alışabildin mi? Ekrem Bey'in yeğeni neydi adı? Ee, neyse. Aa, seval. Ee, çok iyi bir kız. Biraz sinirli. Ama o kadarı kadın kızında da bulunur. Evin kirasını bölüşüyoruz. Aa, arasam böyle ucuz ve iyi bir ev bulamazsın ha, Hiç aramadın. Bir de arasaydın. O olay hala aklımda. Utanmasam senin dert köşene bir mektupta ben göndereceğim. Bana gelen mektuplarda sorunlar hep aynı. Keşke yazsaydın. Ben de köşemde ilk defa değişik bir cevap yazardım. Çok canım sıkılıyor Sadık. Recep Özdemir'i hala unutamadım. Recep Özdemir, şu meşhur kahraman. Nasıl böyle aldatıldım? Bir türlü anlamıyorum. Herhalde o ara aklın tatile çıkmıştı veya beyin bölgende grev vardı. Yani fazla çalıştıramadın. <gülüyor> Komikleşme. Sadık, sana bir şey soracağım. Sor. Kaç yaşındasın? 33 yaşındayım. Aralığın 15'inde de 34'üme basıyorum. Doğum günümü sakın unutma. Bence sen daha 5 yaşındasın. Ay seni eşelendirmeye çalışıyorum. Unut artık şu Recep Özdemir'i. <gülüyor> Unutsam ama unutamıyorum. Yaşandı ve bitti. Niye yaşadığın günü geçmişte yaptığın bir hatayla mahvediyorsun? Bırak geçmişi geçmişte kalsın. Sen bugünü yaşa. Alo. Sevradım. Evet, ben Semra Kaya. Buyurun. İyi akşamlar efendim. Ben Recep Özdemir. Nasılsınız efendim? Recep Özdemir mi? Eve yerleştiniz mi diye aramıştım. Evi arıyorum fakat kimse cevap vermiyor. Ben de iş yerinizi aramaya karar verdim. Dediğiniz gibi bir ev asla... Sus, sus! Nerede olduğunu öğrenmeye çalış. Biraz da biz onunla dalga geçelim. Ee, Recep Bey, New York'tan mı arıyorsunuz? Evet efendim, evet efendim. Hatta saat farkı nedeniyle gece yarısı arıyorum. Şu an burada gece var. Arkadaşım Sadık dün sizi İstanbul'un bir mahallesinde görmüş. Acaba İstanbul'da bir yerde olmayasınız? Ne oldu? Ne olacak? Telefonu kapattı. Allah Allah. Bu işte bir iş var ama. Evet haklısın. Doğru. Manisa'ya giderken ondan şüphelenmiştim. Olayın gerisinde bir şeyler yatıyor. Ben o anlamda söylemedim. Ben gidiyorum. Nereye? Her yeri karıştıracağım. Recep Özdemir kimmiş öğreneceğim. Olayın içinde saklı daha büyük bir olay var. <gülüyor> ne, nedir bu telaşın? Not defterim. Ha? Fotoğraf makinen. <gülüyor> Yine aklına ne geldi birden birdenbire? <gülüyor> Müthiş şeyler. Nasıl şeylermiş bunlar? Artık aklımdaki greve bir son verdim. Yani akıllandım. Bu iş büyük. Hem de çok büyük bir kaçakçılık olayı olabilir. Casusluk. Allah'ım gazetecilik hayatımda bir dönüm noktası sandı. Fazla sandım. büyüttün ama. Alt tarafı muzip birinin şakası bu. Hayır hayır hayır bu şaka olamaz. Hem şaka olsaydı telefonu kapatacağı yerde bunu söylerdi. Benimle alay ederdi. Hayır korktu. Çünkü sakladığı bir şey var. Ve ben o şeyi bulacağım. Nasıl bulmayı düşünüyorsun? Nasıl mı? Ee, bir, bir ipucu. Ee, Belki de sana bu konuda bir şey vermiştir. Telefon. Ma! Bunu nasıl da unuttum? Neyi? Recep Özdemir bana dairenin telefon numarasını vermişti. Telefon numarasını not defterime yazmıştım. Ara ha. bakalım, ara bakalım karşımıza önce, kim önce çıkacak? Not defterimi. Önce önce şunu. Çabuk. Not ol. defterimde telefon numarasını bulayım dur. Çabuk sonra. oldu, iyice merakladım. Ah, i̇şte işte işte işte buldum. Kimse çıkmıyor mu? Hayır. Galiba meşgul. Meşgul çalışıyor. Ama emin değilim. Belki de telefon bozuktur. Şu numarayı versene. Telefona bir de ben çevireyim. Şu numara değil mi? A hayır canım. İşte şu numara. Bak. Bir dakika. Semra. Hı? Bizim aradığımız daire Bakırköy'de. Ama senin gösterdiğin numara Beyoğlu yakasına ait. İnan ki bu numarayı verdi Sadık. Peki bu hiç dikkatini çekmedi mi? Bir şeyler anlattı ama ama ne bileyim umursamadım. Bu telefonun kime ait olduğunu bir araştıralım bakalım karşımıza kim çıkacak? Ben arayacağım belki çıkarırım ha. Ne yaptın Semra? çıkan oldu mu? Bir saattir arıyorum hep meşgul bence telefon bozuk. Tabii meşgul çıkar. Neden? Çünkü telefon Kasımpaşa'da bir eve ait. Osman Ulcay adında birinin. Telefon için başvuruda bulunmuş. Başvuru yapıldıktan belli bir müddet sonra... ...kablo çekilip telefon bağlanmış. Ama hat vermemişler. Hat açılmadığı için de telefon daha faaliyete geçmemişsin anlayacağım. Açılmamış bir telefonu. Hadi şu adrese gidelim. He. Meraktan çatlayabilirim Sadık... Evet aradığımız adres burası olmalı Artık adreslerden gına geldi İnşallah buradan bir şey çıkarırız Ne var? Ne oluyor? Kimi aradınız? İyi günler ah. Recep Özdemir'le görüşebilir miyiz? O da kim kardeşim? Şey, Biz gazeteciyiz onunla mutlaka görüşmemiz gerek Allah Allah benim ismim Osman Osman Ulcay. Beş çocuğum var. birinin de adı Recep değil. Özür dileriz. Recep Bey sizin evin telefonunu vermişti. Şu kağıtta yazan sizin evin numarası değil mi? Benim. Benim telefonum ama kim verdi? Özür dileriz. Recep Bey sizin telefonu şey... hattın açılmadığını sonradan öğrendik. Recep Özdemir'e gazetemizin armağanı olan son model otomobil verecektik. Ama demek ki burada oturmuyor. E bizde de ne yapalım? Aa, durun, ya... durun, durun. Durun bir dakika. Belki de bizim çocuklardan biri mahsutan Recep Özdemir diye yazmıştır. Bekleyin, bekleyin. Ben hemen öğrenirim. Nereden bulursun böyle numaraları? Lan sadık, sus işte. Sanam buldum. En büyük oğlum vermiş. O yapmış bu şakayı. Bakın, üstelik yaşı da 19. Otomobili biz kazandık değil mi? Maalesef efendim aradığımız Recep Özdemir 40 yaşlarında biraz iyi giyimli biri. Gazeteye bir ara bizzat kendi gelmişti. Öyle söylesenize be kardeşim. Nereden tanıyayım ben Recep Özdemir'i? Allah Allah. Buradan da sonuç çıkmadı. Eee ne yapmayı düşünüyorsun? Bilmiyorum. Hadi gazeteye dönelim yapılacak işlerim var. Bozok sokağa gidelim mi? Orada ne işimiz var? Belki orada bir şeyler bulabiliriz. Ne bulacağını sanıyorsun Semra? İçimde bir ses oraya git diyor. İyi. Gazeteye gelirsen orada görüşürüz. Ayrıca Bozok sokakta kendine dikkat et orası hiç hoşuma gitmedi. Merak etme gazetede görüşürüz. Merhaba. Yine rahatsız ediyorum. Yine mi siz? Buldunuz mu Recep Özdemir'i? Size şunu sormak istiyorum. Acaba buralarda eski bir köşk var mı? Hani eski İstanbul evlerinde. Nerede? 15-20 yıldır beton binalar yapılır durur buralara. Ama eskiden ben görmedim. Buralarda çok köşk varmış. Ahşap. Hatta eskiden bizim binanın bulunduğu yerde de eski ahşap bir köşk var Yapmayın. E peki bu köşk ne zaman yıkılmış da bu bina yapılmış? 30-35 yıl önce filan. Bu binanın yerinde bir köşk varmış diyorum ya. Bir ara köşkte yangın çıkmış. Ne zaman bilmiyorum. Köşk baştan aşağı yanmış. Uzun zamanda buraya kimse gelmemiş. Ah yazık. Ölen olmuş mu o yangındı? Ee, bir adam ölmüş diyorlar ama kimdir, nedir bilmiyorum. Bu binayı köşkün sahipleri mi yaptırmış? Yok canım onlar köşk yandıktan sonra Kasımpaşa taraflarında bir yere taşınmışlar. Hmm. Burayı da satmışlar. Kasımpaşa'ya mı? E, o tarafa gittiler diye duydum. Ne zaman taşınmışlar? Ben de tam bilmiyorum. Zaten onlardan arsayı satın alanlar da uzun süre buraya dokunmamışlar. Önce buraya iki katlı bir bina yapmışlar. Hmm. Bu binayı hatırlıyorum ben. Kapısı bozok sokağa bakıyordu ama sonra bina yıkıldı, yerine de işte bu bina yapıldı. Yangından sonra Kasımpaşa'ya taşınan ailenin ismini öğrenebilir miyim sizden? Hiçbir yerden öğrenemezsiniz. Gitti onlar artık. Zaten bir ana bir oğulmuş. Bir ana bir oğul ha? Çocuk e, buradan taşınırken kaç yaşındaymış? Ben de tam bilmiyorum ama buradan taşındıkları sırada çocuk ilkokul birinci sınıftaymış galiba. Yani yedi yaşında filan. Size telefon numaramı bırakıyorum. Eğer e, bu ailenin adresini Hı. öğrenirseniz bana telefon e, edin. Tamam. E, ya da Recep Özdemir diye birini duyarsanız Hı. ama mutlaka mutlaka beni arayın. Tamam. Sonunda Recep Özdemir'i buldum. Sakin ol, sakin ol. Recep Özdemir'in anahtarlarını hatırladın mı? Ee, ne olmuş Hı? o anahtarlara? E, onlar gerçekten de bir köşke aitmiş. Sahi mi? Peki neredeymiş ne? bu köşk? Tahmin et bakalım. Herhalde Bozok sokakta değil. Tam üstüne bastın kaldır ayağını. Ve de 68 numarada. Şaka yapıyorsun. İlk duyduğumda ben de şaşırmıştım. Ama kapıcının anlattıkları o kadar ilginçti ki... Ne anlattı kapıcı? 30-35 yıl önce... ...bugünkü binanın olduğu yerde bir köşk varmış. Bir gün köşk yanmış... Yangında herhalde evin erkeği ölmüş. Herhalde diyorum çünkü ölen adamın kim olduğunu kapıcı da bilmiyor. İlginç. Sonra? Anne köşkün yıkıntılarının bulunduğu arsayı yok pahasına satıyor. Ve yedi yaşındaki oğluyla İstanbul'un başka bir mahallesine taşınıyor. Kasımpaşa'ya. Ne? Kasımpaşa'ya mı? Hı -hı. Bu aile Kasımpaşa'da. İpuçlarını değerlendirdim ve olayı çözdüm. Bence bu olayın çözümü Kasım Paşa'da. Oraya gidip bu aileyi bulmak isterdim. Ama nereye taşındıklarını da öğrenemedim. Zaten bunu kimse bilmiyor. Bir dakika, çocuğun yaşı kaç demiştin? Yedi, belki de sekiz. Tabii 35 yıl önce. E, çocuk yangının olduğu sıralarda yedi sekiz yaşlarında ise şimdi e, aşağı yukarı. Kırk yaşlarında kocaman bir adam olmuştur. Recep Özdemir de kırk yaşlarında. Beni de ilgilendiren bu ya. Kasımpaşa'da nerede oturuyorlar acaba? Kasımpaşa'ya gidelim mi? Orada birine sorarız. Muhtarlar. Bu işi en iyi muhtarlar bilir. Kasımpaşa'da 35 yıl önce yerleşim merkezi neresiymiş onu öğrenelim. Tamam. Ama artık çok geç oldu. Yarın araştırırız. Hava daha yeni karardı ama. Ben gitmek istiyorum. Ama istersen sen gelme. Semra bu saatten sonra bütün muhtarlar kapalıdır. Biz de bakkallara sorarız. Tabii ya. En iyi bakkallar bilir. Mahalle halkını onlardan daha iyi kim tanıyabilir? Bana bak ne yapıyorsun? Şimdi ciddi ciddi gidiyor musun yani? Gidiyorum. Dur bekle. Bekle dedim. Ben de geliyorum. Ay yeter. Bıktım. İki saattir yürüyoruz. Girmediğimiz bakkal süpermarket kalmadı. Beni dinlemedin ki. Eğer dinleseydin yarın gündüz gözüyle gelir muhtarlara gezerdik. A, bak bak bak şurada bir bakkal var. Belki o bilir saatte 9 buçağı geliyor. Ee, i̇yi akşamlar. Ee, size birini e, sormak. Yine siz. Aa, Osman Bey ee, şey. Aa, bu sefer de telefon numaramı değil de dükkanımın adresini mi verdi? O neydi ee, adı? Recep e, Recep Özdemir. Ee, biz Recep Özdemir'i bir türlü bulamadık. Onunla hmm. mutlaka görüşmemiz gerekiyor. Benim evimin telefonunu veren o adamı ben bir bulsam of. Yoruldum ya, yoruldum. Ne yaptın Selçuk? Hallettin mi? Hallettim abi. Bundan sonra ekmeği aşağı fırından alacağız. İyi ki geldin. Ah. Ben de yorulmuştum. Gidiyorum. Ama şey size birini bir şey soracaktım. Artık bir ben de ben de sizi dinleyecek hal yok. Yorgunum. Gidiyorum. Kusura bakmayın. Abi her zaman böyle sinirli değildir. Bugünlerde nerede dükkanın işleri yoğun. Hem de çok yoğun. Bir sürü iş işte. Ticaret şey, hayatı. E Size birini soracaktım. Sorun efendim. 40 yaşlarında. Belki annesiyle yaşayan bir adam. Adı Recep Özdemir. Böyle birini tanıyor musunuz? Adresi yok mu? Bundan 30 35 yıl önce buralara taşınmışlar. Vallahi adresi olsaydı o zaman kesin bilirdim. Abim, abim o daha iyi bilir. Ben askerden yeni geldim. İşte bakkallık yapmaya çalışıyorum. Yani asıl amacım abime yardım. Abime yardım ediyorum. Ben sizin dediğiniz isimde birini buralarda duymadım ama ama belki abim biliyordur. Selamun aleyküm efendim. Aleykümselam. Ah, Sadık. Bu o o işte Recep. Ne seni tanıdı ne de beni. Gözlerine bak. Nasıl da boş bakıyor. Gerçekten de. Gözlerinde hiçbir ifade yok. Acaba numara mı yapıyor? Bir ekmek, bir şişe süt. Eee, merhaba. Nasılsınız Recep Bey? Benim adım Recep değil. Yanlışınız var. Nasıl olur? Siz Recep Özdemir'siniz. Herhalde benzettiniz. O beyin adı Recep Özdemir değil. Ee, i̇yi akşamlar efendim. Hayırlı işler. Ee, ekmek ve sütü hesaba yazın lütfen. Ama bizim aradığımız adam bu işte. Hasan Bey çok iyi bir insandır. Bazen abime yardım eder. Herkese yardım eder aslında. Bugüne kadar da kimseye bir zararı dokunmadı. Annesiyle mi yaşıyor? Evet yaşlı bir annesi var. ...kadıncağız doğru dürüst ayağa bile kalkamaz... ...bütün işleri Hasan Bey görür... ...bu Hasan dediğiniz nasıl bir insandır? İyilik etmeyi çok sever ama biraz hayalcidir... ...anlamadım... ...bazen kendini yazar sanır... ...Nobel ödülü kazanmış yazar zanneder kendini... ...bazen film yönetmeni olur... ...bazen de... İş adamı olur... <gülüyor> ...onu biz bile tanıyamayız... ...her başladığı rolü ciddiye alır... ...onu rüyasından kimse uyandıramaz... Bazen bazen birdenbire rüyasından uyanıp gerçek kimliğine döner. Peki bu yüzden hiç başı belaya girdi mi? Hayır. Çok temiz kalpli bir insandır o. Bize evini tarif edebilir misiniz? Kendisiyle görüşmek istiyorduk da. Neden? Bir şey mi oldu? Bakırköy'de bir arsaları vardı. Satın almak istiyorduk. Oh. İstanbul'da onların çok arsaları var. Hatta satması için bir emlakçıyla bile anlaşmışlardı. Ama sonra ne oldu bilmiyorum. Bize evini tarif ederseniz kendisiyle Bakırköy'deki arsaları üzerine konuşmak isterdik. Satın almak istiyorduk da... Gelin sizi onlara götüreyim. Aa, ama sizin dükkanınız yok. Zahmet etmeyin. Önemli mücadele. değil zaten. Bu saatten sonra kimse gelmez. Ben de çok yorgunum zaten. Dükkanı kapatacaktım. Ee, vakit de çok geç oldu. Ha, ama hadi gidelim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hanım yine bu beyefendi ve hanımefendi sizin Bakırköy'deki arsayı satın alacaklarmış. Ee, i̇çeri girebilir miyiz acaba? Kim satacakmış arsayı? Galiba Hasan. Ee, beyefendiyle konuşmuşlar. Hasan mı? Kusura bakmayın ben çok yorgunum gidiyorum. Hoşça kalın efendim. Ha, güle güle. Ama biz oradaki arsayı satmıştık. Aa, şey biz gazeteciyiz. Sizinle özel olarak konuşmak istiyorduk. Özellikle Bakırköy'deki 35 yıl önce yanan eviniz hakkında. Gelin. İçeri gelin, gelin. Gelin. Kibritle çakmakla oynardı hep. Çok yaramazdı. Kaç kez dövdüm ama akıllanmadı. Bir gün akşamüstüydü. Bodrum'dan dumanlar geldiğini görünce Rıza Bey hemen aşağıya indi. Asanı kucaklayıp getirdi. Yani oğlunuzu? Oğlumu. Rıza Bey yangını söndürmek için hemen aşağıya indi. Ama bir daha da yukarı çıkamadı. Komşular yetişip bizi kurtardılar. Ama evimiz onu kurtaramadık. Hiçbir şey kurtaramadık. <gülüyor> Anne. Niye ağlıyorsun? Senin yaptığın uğursuzluğu anlatıyorum. Misafirlere hoş geldin de. Hoş geldiniz efendim. Ee, özür dilerim, içeride resim yapıyordum. Resimmiş. Ama... Ama ben sizi demin aşağıda bakkalda görmüştüm. Anne söyler misin benim adım ne? Git bize kahve yap. Peki kahveyi nasıl içersiniz efendim? Aa, az şekerli. Benimki orta şekerli olsun lütfen. Ee, anımefendi nasıl anlatsak olay biraz karışık oğlunuz kendisini Recep Özdemir olarak tanıtıp bizim gazeteye geldi <gülüyor> Recep Özdemir mi nereden bulmuş o komik ismi ben ona gösteririm bu kaçınca. hayır hayır yanlış anladınız lütfen oğlunuza kızmayın ee, o benim en yakın arkadaşımdır değil mi Semra ha, e evet oğlunuz ne işle meşgul oluyordu acaba eee Kendisi bana yaptığı işten hiç söz etmedi. Galiba özel bir şirkette çalışıyor diye duymuştum. Hiçbir iş yapmaz o. Aylak aylak dolaşır. Babasından kalan arsaların parasını yer. Bazen Amerika'ya bazen Çin'e gider. Ama hep buradadır. Ama bazen de gerçekten de gidiyor. Geçen sene Ankara'ya gitmiş. Bir ay oluyor. İzmir'e gitmiş. Oradan bizim bakkala telefon etmiş. Ben bakkala gidemiyorum. Biraz hayalci galiba. Biraz değil, çok fazla. Bu yüzden kaç doktor gezdik kızım. Bir yıldır evden dışarı çıkamıyorum. Çıkabilsem yine bir doktora götüreceğim. Nesi var? Nesi yok ki? Herkese iyilik yapacakmış. Yok ona ev bulacakmış. Yok birine fabrika kuracakmış. Hayal, hayal. Gavurunuz efendim, buyurun. Buyurun. Efendim. <Gülüyor> Sağ buyurun. ol. Gerçekten beni hatırlamadınız mı? En son sizi bakkalda görmüştüm. Daha doğrusu, daha doğrusu ilk kez sizi bakkalda gördüm. Aa, e, ya, ya bu anahtarlar, bunları da mı hatırlamadınız? Evimizin, yanan evimizin anahtarları kaybolmuş. Hatırlamıyorum, hatırlamıyorum, hatırlamıyorum. Ne no, sen no tamam, semra, Aa. bırak şu anahtarları. Ha? Hatırlamaz Bak. o, boşuna söylemeyin. Anahtarları vermiş. Onu bile hatırlamıyor. Ama neden? Hep unutur. Çocukluğundan beri böyle. Telefon numarası vermişti. Sizin bakkalın evinin numarası. Ama onların ev telefonu daha açılmadı ki... ...benim oğlanla telefona müracaat etmeye gitmişlerdi. Açılınca bize haber vereceklerdi. Ya, demek telefonu oradan buldu. Anlamadım. Yeter Semra. E, demin resim yaptığınızı söylemiştiniz. E, evet efendim resim yaparım ne efendim. Ne tür resimler? İsterseniz gösterebilirim size. Ah, tabii tabii seviniriz. <gülüyor> Buyurun. Saçma Buyurun. sapan resimler. Oo, <gülüyor> ne kadar çok resim yapmışsınız. Hepsine ayrı para. Harcanan boya parası. İçeride daha var efendim. Daha Buyurun. var mı? Evet. Hadi içeri geçelim. <gülüyor> ah, şuna bak Semra. Ah, Harika. Şu da çok güzel. Bak Sadık. Şöyle biraz uzaktan tut bakayım. Ha? Evet harika gerçekten. Hepsi birbirinden ilginç çalışmalar. Sanki ünlü bir ressamın sergisini geziyormuşum hissine kapıldım. Bunları hiç sergilemeyi düşündünüz mü? Ben, ben öyle, öyle bir şey... Ha, ha, hayır. E, hayır. İsterseniz bunları bir resim galerisinde sergileyebiliriz. E, isterim, İster i̇sterim ama... Ya kimse beğenmezse? Bu resimleri mi? Bunlar birbirinden güzel ve ilginç resimler. Semra. Hı? Şu resmin güzelliğine bak. Hı hı. Ne kadar duyarlı. Bütün resimlerde sanki gizli bir ev silüeti var. Yok olmuş ama her an ortaya çıkacakmış gibi. Dün gece iyi uyumadın galiba dalgınsın. Ne tuhaf. Ben de Recep Özdemir olayından neler beklemiştim. Neler beklemiştin? Casuslar, kaçakçılar. Bana göre Recep Özdemir büyük bir kaçakçılık şebekesinin başıydı. Beni de yem olarak kullanmıştı. Yani işte. <gülüyor> Ama yaptın Semra. Hayal gücünü bu kadar çalıştırma. Sergi işi ne oldu? Galeriyle konuştun mu? Her şey tamam. Galeri sahibi bir arkadaşım var. Biraz benim hatırım biraz da Recep Özdemir'in resimleri için. Adı Recep değil. Hasan. Ah, Hasan. Ne yapayım? Ağzım Recep Özdemir'e alıştı bir kere. Sergi ne zaman? 15 gün sonra. Dün gece sabaha kadar uyuyamadım. Hep aklımda Recep Özdemir vardı. Hasan. <gülüyor> Birkaç gün önce o benim için korkunç bir adamdı ama... ...şimdi yetenekli bir ressam. Kızgınlığın geçti mi? Ona karşı içimde ne kızgınlık ne de acıma duygusu var. Bu sabah Hasan'ın annesiyle konuştum. Hasan'ın tedavisini üzerime alıyorum. Ona yardım etmek istiyorsun. Hasan ha? unutulmuş bir adam. Bir yetenek. Onun topluma yaşama kazandırılması lazım. Hasan'ın resimlerine değer verilmedi. Hasan yeteneğinin farkında olmadı. Ben ne yapabilirim? Elinden ne geliyorsa. Dostluk. Arkadaşlık. ''Öyle Bir Ev'' adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazanlar, Adem Kaşkaya, Neşe Kars. Yöneten, Can Gürzap. Efektör, Erhan Mesudoğlu. Oynayan sanatçılar, Semra Seray Gözler. Sadık, Can Gürzap. Recep, Haluk Kurdoğlu. Kapıcı, Celal Perk. Ekrem, Abdülkadir Günyaz, Osman, Zihni Göktay, Selçuk, Uğurtan Atakan, Anne, Güler Ökten. Radyo Tiyatrosu son erdi. Hoşçakalın.